Alhamdulillah, salat dersimiz inshallah kıyamet alametleri hakkında olacaktır Kıyamet alametleri Arapçada da işaret, saa, şart kelimesinin cemisidir. Yani alamet demek. Eşratü sa'a Sa'a kıyametin bir ismi. Sa'a deniliyor, kıyamet deniliyor, yevm-ül deniliyor ve birçok ismi var. Eşratü sa'a yani kıyametin alametleri. Kıyametin alametleri kardeşler, kısacası ikiye ayrılır. Kıyametin büyük alametleri ve kıyametin küçük alametleri diye ikiye ayrılır. Biz ise kıyametin büyük alametlerinden başlayacağız inşallah. <gülüyor> Bukhari ve Müslüm'ün hadisinde Ömer radıyallahu teala anhu'na rivayet ettiği hadiste saçı simsiyah olan bir kişi ve elbisesi bembeyaz olan bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Gelir ve peygambere İslam'dan, imandan ve ihsandan sorar. Sonunda sorusunun sonunda der ki Me ah. Kıyamet ne zaman? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de der ki sorulan sorandan daha iyi bilmiyor. Yani ben de bilmiyorum, sen de bilmiyorum. Demek istiyor. Dolayısıyla kıyametin ne zaman kopacağını Allah'tan başka kimse bilici değildir. Bunu şun, şundan söylüyorum. Çünkü bazı bidat ehli, bazı sapık insanlar kıyametin bu zamanda kopacak, şu zamanda kopacak dediğini duyuyorsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dahi bilmediği bu kıyametin ne zaman kopacağını başkası nasıl bilsin? Tabarani'de geçen bir hadisde Şöyle deniliyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Diyor ki Dünyanın ömrü 7000 7000 bin sene Ve ben ise son Son Yedinci bin Senesindeyim Yani altı bin sene geçti kıyametin ömrünü Dolayısıyla ben son Bin sene kaldı Ben son bin senesindeyim bu hadise binaen Abdurrahman Abi Ebi Bekir Suyuti Rahimullah Teala der ki kendi zamanına göre kendisi vefat ettiği zaman 911 hicri der ki hicri 911 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem son bin senesinde ise yani kıyametin kopmasına 100 sene falan kaldı der kendi zamanına binaen El-Havi denilen kitabında. Fakat Tabarani'de geçen bu Duhak'in Duhak ibn-i hadisi zayıf hadis. Dolayısıyla kıyametin ne zaman kop kop kop kopacağını Allahu Teala'dan başka kimse bilecek değildir. Kıyametin dedik biz büyük alametlerinden baş başlayacağız. Bu büyük alametler Hüzeyfet İbni Useyd'in hadisinde geçiyor. Bu hadisi Müslüm tahric ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki اِنَّهَا لَنْ تَقُوْمَ Hatta تَرَوْنَ قَبْلَهَا 10 آيَاتٍ Kıyamet kopmayacak ta ki 10 tane büyük alamet görene kadar. Peygamber sonra buyuruyor ki اَدُّخَان Duman Deccal Dabbeh Güneşin Dabbe denilen varlık, Güneşin batısından doğması, İsa Aleyhisselam'ın inmesi, ve, Yecuc ve Mecuc'un zuhur etmesi ve üç tane husuf dediğimiz e, yerin dibine batması. Üç yerde, Ceziretul arab doğuda ve batıda üç büyük yerin yerin yerin dibine batmasıdır. Bu muslumda geçen bu hadis kısacası kıyametin büyük alametlerini büyük alametlerini <gülüyor> e, peygamber bize belirtiyor. Bunların tertibine gelince hangisi daha önce gelecek? Bunların tertibinde e, Mehdi aleyhisselam da var bu alametlerin arasında. Mehdi aleyhisselam tabii ki daha önce gelecek. İbn-i Hacer al-Asgalani Fethul Bari isimli kitabında der ki Deccal'ın zuhur etmesi Dünyada Deccal'ın zuhur etmesi Dünyadaki en büyük alametlerindendir Ve güneşin batıdan Doğması ise Yani Ulvi Sema'nın en büyük alametlerindendir Yani kıyametin semada olan En büyük alamet En büyük alametlerindendir Daha sonra İbn-i Hacer der ki ee, ve dabbenin çıkması ise güneşin batıdan doğduğu zaman dabbe denilen o varlık çıkar. Çünkü güneş batıdan doğduğu zaman o zaman bütün tövbe kapısı kapanıyor. Artık kimse kimse hiçbir kimsenin tövbesi veya İslam'ı kabul olunmayacaktır. Çünkü güneş batıdan doğduğu zaman kafirler İslam'ın hak olduğunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu haber verdiğini e, bilecekler. Müslüman olmak isteyecekler fakat İslam onlardan kabul olunmayacak. Dabbe denilen varlık ortaya çıkacak ve müminler ile kafirlerin arasını ayırt edecek. Müminlere e, yüzü e, parlayacak, kafirlere ise bir e, damga vuracak bu varlık. Şüphesiz ki bu alametlerin en büyüğü ise Mesih-ü Deccal, Deccal'ın çıkmasıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde buyuruyor ki, Buyurur ki bütün peygamberler deccaldan sakındırmıştır. Bütün peygamberler deccaldan sakındırmıştır. Dikkat edin ben de sizi deccaldan, deccaldan sakındırıyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine ne kadar hayır varsa o hayırı ümmetine beyan etti. Ne kadar şer varsa o şerri ümmetinden de sakındırdı. Bu şerrin en büyüğü ise mesih Deccaldır. Zira Deccal bu ümmette çıkacaktır. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinde zuhur edecektir. Bundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'dan çok bahsediyordu. Ve her namazda Mesih-ü Deccal'ın şerrinden Teala'ya sığınıyordu. Ve namaz kıldığınız zaman Deccal'ın şerrinden Allah'a sığının değil sahabesine emrediyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete yaklaşacak birçok şeyden bizi sakındırdı. Haricilerden sakındırdı. Hariciler, bir grup insanlar var. Bunlar ümmetin kanını helak kılacak değil bunlardan sakındırdı. Sonra 30 tane 30'a yakın peygamber, sahte peygamber gelecek var diye onlardan sakındı. Sakındırdı ve birçok şeyden sakındırdı. Bu şeylerin en büyüyüse dediğimiz gibi Mesih-ül Deccal Deccal'ın çıkmasıdır. Meseh diye isimlendirilmesi ise, meseh Arapçada silmek demek. Çünkü Deccal'ın bir gözü bir gözü yok, bir gözü olmuyor. Yani bir gözü e, canın sıfatlarından birisi de bir gözü olmamasıdır. yoksa hiç mi yok orada? Hiç yok. Bir gözü tamamen şehitmiş. E, yok yani. Meseh de detjan. diye isimlendirilmesi ise. Deccal kelimesinden müştaktır. Deccal demek e, bir şeyi birine bir şeyi başka bir şeye bulaştırmak, katmak kandırmak Deccal da insanları Deccal'ı gören insanlar ona kandığından dolayı Deccal diye isimlendirilmiştir. Deccal'ın sıfatına gelince kardeşler Deccal Beni Adem'den bir bir insandır. Başka bir varlık değildir. Insandır. İnsandır. Ben Adem'dendir, Adem oğlundandır. Yer ve içer. Diğer beşer gibi yer, yer ve içer. Genç birisi boyu kısa, saçı kıvrışık ve amnında Kefere yazılı. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki hiçbir mümin yok ki o amnındaki Kefere kelimesini yani kafir kelimesini okumasın. İster okur yazar olsun, ister olmasın ister umlu olsun, ister olmasın Her mümin o kelimeyi Kelimeyi okuyacaktır Kafir kelimesini Deccal'ın başka bir sıfatı ise kardeşler Akim olması yani e, Kısır olması Deccal'ın çocuğu Çocuğu, çocuğu olamıyor Dolayısıyla e, Öğrendiğimiz gibi Deccal'ın Hilki sıfatı bunlardandır Yer, içer, çocuğu olmuyor. Ee, anında kefere yazılı. Bir gözü yok. Bütün bunlar Deccal'ın Deccal sıfatındandır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özellikle ümmetine Deccal'dan çok sakındırıyordu. Bundan dolayı birçok ilim ehli Nevevi, Kurtobi, Elbani gibileri Deccal hakkında varit olan hadislerin mutavatir derecesinde olduğunu demişlerdir. Mütevatir derece olduğunu demişlerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında İbnu i Sayyad denilen bir çocuk ortaya çıkıyor. İbnu Sayyad'ın ismi Safi. İsmi Safi olan ve İbnu i Sayyad ile meşhur olan bu çocuk Yahudilerden. Yahudilerin çocuğu. Bu çocuk birçok kehanette bulunuyor, birçok olayları biliyor. Kahin bir çocuk, sihirbaz yani. Ve insanlar sahabe bu çocuğun deccal mıdır değil midir diye şüpheye düşüyorlar. Birçok sahabe bunun deccal olduğuna inanıyorlar. Bunlardan Ömer radıyallahu teala anhu bunun deccal olduğunu Allah Resulü'nün yanında yemin ediyor. Bu çocuk İbn-i Sayyad deccaldır diye. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de inkar etmiyor. Cabir ibn-i Abdillah, Ebu Zer gibileri bu çocuğun deccal olduğunu inanıyorlar. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisle geçtiği gibi bu çocuğu <gülüyor> imtihan etmek istiyor. Ve çocuğun yanına geliyor. Çocuğa diyor ki اَتَشْهَدُ اَنْ نِي رَسُولُ diyor ki benim Allah'ın resul olduğuna şahitlik ediyor musun? Diyor ki Eşhedü enneke resulü'l ümmiyin. Şahit ediyorum ki sen ummilerin resulüsün. Yani Arapların resulüsün, peygamberisin. Bizim demek istemiyor. Sonra İbn Sayyad diyor ki E <gülüyor> Rasulullah'. Peki sen ben sen benim Allah resul olduğuna şahitlik ediyor musun? Allah Resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem de diyor ki Emenü <gülüyor> billahi bir resul Allah'a ve onun resullerine iman ediyorum diyor. Sonra Allah Resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki sana bir şey sakladım diyor. Ne olduğunu biliyor musun diyor? O da diyor ki duh duh. Yani duhan demek istiyor. Duman duman sakla duman demek istiyor. Allah Resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem onun yalancı olduğunu gördüğünde diyor ki ihsan len ta'du kadrak zelil ol alçak ol alçak ol kadrinin değerinin üstünden geçme değerinin üstüne aşamayacaksın. Senin değerin ancak bu kadarsın. Sen hiçbir şey değilsin demek istiyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> Derindiği gibi bu İbnü Sayyad'ın bazı sahabeler Cabir İbn Abdullah, Ömer radıyallahu Teala anhu, Abdullah İbn Ömer radıyallahu an ve Ebu Zer radıyallahu Teala anhu bu çocuğun e, deccal olduğuna deccal olduğuna inanıyorlardı. Ebu Said'in hadisinde geçtiği gibi Ebu Said radıyallahu teala anhu diyor ki bir gün bu İbni Sayyad denilen çocuk ile e, sefere yolculuğa çıktık. Yolculuğa çıktığımızda herkes bir yere daldı. Ben ve İbni Sayyad yalnız kaldık. Ve o kendi erzakını yiyeceğini benim oraya koydu. Dedim ki başka yere koymuyor musun? Git şu ağacın altına koy. Korktum mu? Korkusunda diyor. Git şu ağacın altına koy. İbnü i Sayyad bunun üzerine diyor ki vallahi diyor neredeyse insanların benim hakkımda deccal demesinden dolayı neredeyse intihar edeceğim diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demedi mi diyor mesih Deccal kafirdir. Ben ise Müslüman oldum diyor. Müslüman olduğunu iddia ediyor yani. Ben ise Müslümanım diyor. mesih Deccal ise kafirdir diyor. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demiyor mu Mekke ve Medine'ye girmeyeceğini. Ben ise Medine'deydim. Şu an Mekke'ye gidiyorum diyor. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demiyor mu Çocuğu olmayacak değil. Benim ise çocuğum var diyor. Ebu Said diyor ki bunları dedikten sonra şüphem gitmeye yani şüphem izal olmaya başladı diyor. Sonra dedi ki diyor vallahi dedi diyor ben Mesihü'nü kim olduğunu, nerede olduğunu ve anne babasının kim olduğunu vallahi ben biliyorum diyor İbnü i Sayyad daha sonra. Sonra Abu Said hudri korkusu daha fazla artıyor. Diyor kim olduğunu, anne babasının kim olduğunu, nerede doğacağını, doğdu mu doğmadığını, kim olduğunu, kim olduğunu biliyorum diyor. Sonra Abu Said diyor ki, eğer deccallık sana arz edilse kabul eder misin diyor? Diyor ki kabul ederim diyor. Sonra korkusu daha fazla artıyor Abu Said'in. E. Radiyallahu Teala anhum. Bir gün İbn-i Umar radiyallahu teala anhu <gülüyor> bu i̇bn Sayyad'ı kızdırıyor. Kızdırıldıktan sonra sahabeler diyor ki onu niye kızdırdın diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden şunu dediğini işittik diyor. O bir kızgınlık üzerine çıkacak dedi. Bir kızgın olduğunda kızgınlık üzerine zuhur edecek dediğini duyduk diyor. Sakın bir de onu Sakın bir de onu ıı, kızdırma diyorlar. Bu İbn-i Sayyad'ın Selamun aleyküm. aleyküm Selam. İbn-i denilen bu, ıı, bu bunun deccal mı değil mi diye ilim ehli arasında ihtilaflı bir konudur. Kurtobi demin dedi, dediğim gibi ıı, Ömer Radıyallahu Anh, i̇bn Ömer Ebu Zer, Radıyallahu Teala Anhu ve bu sahabelere tabi olan bazı alimler Kurtubi, Nevavi, Şevkani gibi Kurtubi, Nevavi, Şevkani gibi bazı alimler e, bu İbn-i Sayyad'ın e, deccal olduğuna kanaat getiriyorlar. Bu alimler. Fakat doğru olan görüş Şeyhülislam İbn-i de dediği gibi doğru olan görüş İbn-i Sayyad e, deccal değildir. İbn-i de Dedi gibi bilakis o kahin ve sahirlerden bir şeytandır. Ancak ee, deccal değildir. Niye deccal değildir? Çünkü muslimde geçen bir hadiste temim-ü darinin hadisi. Temimud dari ee, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hutbede sahabeyi çağırıyor ve diyor ki vallahi diyor size bahsettiğim deccal hakkında Temimud dari bana haber getirdi diyor. Ve o haberde şöyle Temimud i Dari bazı e, arkadaşlarıyla gemiye biniyor. Gemiye bindiğinde gemi yel gemiyi bir yerlere götürüyor. İstemedikleri yere ve bir e, adaya çıkıyorlar. Adaya çıktıklarında Temimud Dari diyor ki adaya çıktık diyor bir varlık ile karşılaştık diyor. Kıllı her tarafı kıl dolu kafası kalçasından kalçası da kafasından ayırt edemiyoruz diyor. Öyle bir varlık. Dedik ki diyor sen kimsin? Dedi ki ben cesaseyim. Dedi ki diyor şu yere girin bu yerde sizden haber bekleyen birisi var. Diyor o cesase. Sonra o yere giriyoruz, girdik diyor ve baktık ki demirlere bağlanmış demirlere bağlanmış büyük bir insan gördük diyor ve <gülüyor> sorduk diyor sen kimsin o da dedi ki diyor o demirlere bağlanmış o insan cevap vermeden önce dedi ki diyor son Arap Yarımadası'ndan bir peygamber çıktı mı diyorlar ki çıktı insanlar ona uydu mu Bazıları uydu bazıları uymadı Dedi ki insanların ona uyması Daha hayırlıdır onlar için Sonra soruyor beyzan denilen e, beyzan denilen Bir Busten bahçe. bahçe Bahçedeki hurma ağaçları Meyve veriyor mu? dedi ki diyor veriyor Dedi ki diyor Dedi ki Neredeyse o hurmalar, o hurma ağaçları meyve vermeyecek. Sonra yine sordu diyor. Taberiye denilen göl kurudu mu? Dedi ki diyor kurumadı. Dedi ki neredeyse o göl, o göl kuruyacak. Bu olaylar olduğunda Allah bana çıkmam için izin verecek. Ve dünyada ne, ne, ne kadar şehir varsa ne kadar şehir varsa ve ne kadar Köy varsa o köye ve şehire ayak basacağım. Ancak Mekke ve Medine çünkü Allah bana o iki yere ayak basmamı bana izin vermeyecek. Diyor. Bu e, Mesih-ü Deccal. Dolayısıyla İbn-i Mesih-ü Deccal olması e, mümkün değil. Çünkü o zamanda büyük adam olan, büyük bir şahıs olan e, Deccal o adada bağlanmıştı. Yani hem çocuk hem de hem de e, büyük adam olması aynı anda e, mümkün değildir. Dolayısıyla mesih Deccal daha doğmuş değildir. Doğru olan görüşte İbn-i Sayyad e, Mesih-ü e, değildir. Deccal çıkacağı yer Kurasan denilen ee, bir yerde çıkacak ve Yahudilerden 70.000 kişi üzerlerinde Tayalise hadiste geçtiği gibi yani o e, başörtü gibi şeyler takıyorlar 70.000 Yahudi o deccala uyacağı vaziyette Hurasan denilen yerden çıkacak ve bütün yerlere ayak basacak deminki hadiste olduğu gibi bütün yerlere, dünyada ne kadar yer varsa o yerlere ayak basacak. Ancak Mekke ve Medine hariç ve uzun mesafeleri çok kısa bir vakitte kat edecek. Çok kısa bir vakitte. Vallahi Rasulunun dediği gibi 40 gün kalacak. 40 gün kalacak. Birinci günü bir sene gibi, ikinci günü bir ay gibi, üçüncü günü de bir hafta gibi olacak, diğer günleri de normal gün gibi olacak. Sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü, birinci günü bir sene ise namazları nasıl kılacağız? Peygamber diyor ki, ona takdir edin yani kafanıza göre e, hesaplayın. Normalde üçte kılın kılınıyor Söyle diyelim. Ve ikindi namazı üçe, üçte kılın siz. Ona göre hesap yapın diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Mesih-ü Deccal aynı şekilde dört mescide giremeyecek. Mescid-ül Haram Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mescidi Mescid-i Aksa ve Mescid-i Tur tur -i Sina'da bulunan bir mescid. Bu dört mescide bu dört mescide Mesih-ü Deccal e, giremeyecek hadiste geçtiği gibi. Ve Mesih-ü Deccal'ın Mesih-ü Deccal'a tabi olanlar hadiste geçtiği gibi 70 bin Yahudi, Acemlerden başka hadiste geçtiği gibi Araplardan Bedevilerden ve Türklerden. Çünkü hadiste geçtiği gibi peygamber diyor ki eee Gözleri küçük, yüzleri plat düz ve burunları düz olan insanlar ona tabi olacak buyuruyor. Bunlar da e, Moğol tarafındaki e, Türklerin e, Türk nesline Türk neslinin sıfatıdır. Ve onlara Mesih Deccal'a tabi olanların en fazlası da kadınlar olacak. Kadınlar olacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki deccalı gören ona tabi olacak. Onu gören ona tabi olacak. İnsanlar diyecek ki ben sadece görmek istiyorum. Ona iman etmiyorum. İman etmeyeceğim. Sadece görmek istiyorum diyecek. Ancak gördüğünde kalbine şüphe girip ona tabi olacaklar. Niye? Çünkü öyle olaylar var ki hayatında görünmemiş olaylar. Semaya gökyüzüne yağmur yağ diyecek. Yağmur yağacak. Ekinler çık diyecek, ekinler çıkacak. Bütün dünyadaki ne kadar hazine varsa hazineleri çıkaracak. İnsanlara diyecek ki insana gelecek, diyecek ki anne ve babanı dirilttiğimde bana iman edecek misin? Diyecek iman edecek. Sonra anne ve babasını diriltecek. İki şeytan o anne babasının suretine girip diriltir gibi gösterecek. Sonra o iki şeytan diyecek ki anne ve babasının suretinde ey oğlum bu senin Rabbin, bu senin Rabbin, buna uy diyecek ve ona uyacaklar ve ona uyacaklar ve öyle bir fitne olacak ki Mesih Hocacığın Mesih Hocacığa Rabb olduğunu iman edenler ferahlık içinde yaşayacaklar, zenginlik içinde, hayvanları süt verer halde, oralar otlak olacak. Ancak ona iman etmeyenler, ona Rab demeyenler Mesih Hocacığa fakirlik içinde, kuraklık içinde yaşayacaklar. Hal böyleyken insanlar yani bu zamanda çok ufak şeylere Rab olduğuna iman ediyorlar. Şey olduğuna iman ediyorlar. Bunu görseler acaba ya, iman etmemeleri elden değil. Bundan dolayı peygamberin de dediği gibi buna Mesih-ü Deccal'a tabi olanların çoğu kadınlar olacak. Sonra hatta peygamber diyor ki hatta evin erkeği o kadınlar Mesih-ü Deccal'a tabi olmasın diye kadınları Çoluğunu, çocuğunu, annesini, e, karısını bağlayacak. Mesih-ü Deccal'a, mesih Deccal'a tabi olmasın diye. Bundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Kim Mesih-ü Deccal'ın çıktığını duyarsa, ondan uzaklaşsın. Ondan uzaklaşsın. Sakın gideyim, bakayım. Ben iman etmem, benim kalbim iyidir, yüzde yüzdür, bende şüphe olmaz. Şey etme, çünkü gördüğün zaman iman edeceksin. Bundan dolayı peygamber diyor ki onu gördüğünüz zaman, duyduğunuz zaman ondan uzaklaşın buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve dediğimiz gibi 40 gün kalacak. Bir sene gibi birinci günü, ikinci günü, ay gibi üçüncü günde bir hafta gibi diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve fitnesi dediğim gibi çok büyük olacak. Yanında bir cennet ve cehennem Cennet ve ateş taşıyacak. Cenneti aslında e, ateş, ateşi de aslında cennet olacak. Daha sonra yine yanında e, ekmekten bir daha taşıyacak. Ekmekten bir daha Ve yanında nehirler taşıyacak. Nasıl olur? Biz Allah bilir. Fakat hadislerde böyle geçiyor. Biz bunlara iman ederiz. Nasıllığını nasıllığına kafa yormayız. Daha sonra dediğim gibi Mesih Haddel adamın birisini getirecek ve ikiye yayır, o kılıçla ikiye ayıracak. Sonra ortasından geçecek. O çocuğa diyecek benim Rabb olduğuma iman ediyor musun diyecek yok sen Mesih Haddel'sin. Sonra onu ikiye ayıracak kılıçla. Sonra yine birleştirecek diyor diyecek ki benim Rabb olduğuma iman ediyor musun? Diyecek ki mezdettü fike illa yakin. Vallahi sen Mesih'ü d Ancak yakinim arttı diyecek. Sonra onu öldürmek isteyecek, öldüremeyecek. allah Teala ona o fırsatı vermeyecek. Ve onu yanında taşıdığı ateşe atacak. Halbuki o ateş, o ateş ee, Cennet. cennettir. <gülüyor> Peki kardeşler, Mesih'ü d-deccalın bu kadar büyük bir fitnesi varsa... Bütün peygamberler bu Mesih-ü Deccal'dan sakındırdıysa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her namazda Allahümme inni a'uze bike min adabi cehenneme ve min adabil kabur. Ey Allah cehennem azabından kabir azabından ölülerin ve dirilerin fitnesinden ve Mesih-ü Deccal'ın fitnesinden sana sığınırım. Şerrinden sana sığınırım diye emrediyorsa hatta ta'vuz tabiinden ta'vuz rah rahimullahu teala Çocuğu bu duayı yapmadığı zaman, mesih Deccal'dan sığınmadığı zaman namazda namazını iade ettiği çocuğuna emrediyordu. Bu kadar tehlikeli bir şey. Mesih-ü Deccal'ın tehlikesi bu kadarsa, Mesih-ü Deccal'dan korunmanın yolları nedir? Onu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize beyan etmiştir. Birinci yol ise, Allahu Teala'nın sıfatlarını hakkıyla öğrenmektir. Çünkü Allah'ın sıfatlarını bilmeyen Mesihud Deccal'a Rab olarak iman edecek. Çünkü Allahu Teala'nın iki gözü de görüyor, kör değildir. Mesihud Deccal'in gözü ise bir bir gözü ise kördür. Daha Mesihud Deccal yer ve içer. Allahu Teala ise yeme ve içmekten münezzehtir. Çünkü yeme ve içme ihtiyaç duyduğundan dolayıdır. Allahu Teala ise hiçbir şey İhtiyacı, ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla Allah'ın sıfatlarını bilmek gerekir. Bunun en büyük yolu ise ilim talep etmek. Çünkü o gün hadiste geçtiği gibi Mesih-ü Deccal'a tabi olanların en çoğu A'rab, Bedeviler, A'rabiler yani ilimsiz, cahil insanlar olacak. Her gördüğü şeye iman eden, her gördüğü olağanüstü hale iman eden insanlar olacak. Bu zamandaki tarikatçılar gibi. Tarikatçılar falan uçtu tamam. Bu velidir. Fulan kaçtı. Bu şeydir. Tamam. Bu adam veli. Bunun ne dediği, ne derse bu doğrudur. Hemen ona uyuyun. Bu yok İslam'da. O gün işte o tarikatçıların her uçtu kaçtığına inanan insanlar o gün Mesih-ü Deccal'a tabi olan insanlar olacak. Dolayısıyla uçtu, kaçtı Şöyle yaptı, böyle yaptı. İslam'da buna itibar edilmez. Ta ki o kişi Kur'an ve sünnete uyana kadar. Kişi Kur'an ve sünnete uymadığı zaman ister uysun, ister katsın, ister e e ne yaparsa yapsın İslam'da buna itibar edilmez. Ta ki o kişi Peygamber'in sünnetine uyana kadar. Bu gibi e şeyleri ayırt etmek için de tabii ki ilim, ilim öğrenmek gerekir. Mesihud Deccal'in korunmanın ikinci yolu ise kardeşler Mesihud Deccal'dan Allahu Teala'ya sığınmaktır. Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her namazda Allahu Teala'ya sığınırdı ve siz de Mesihud Deccal'dan Allah'a sığının diye emrederdi. 3. yol ise insanlara Deccal'ın geleceğini, Deccal'ın sıfatlarını çokça anlatmaktır. Çünkü hadiste de geçtiği gibi Peygamber buyuruyor ki İnsanlar Mesihud Deccal'ın geleceğinden gafil oldukları halde Mesihud Deccal gelecektir. Yani insanlar hiç bu konudan bahsetmeyecekler. Bahsetmediği halde birden bire Mesihud Deccal gelecek. Bahsedilmediği zaman şüphesiz ki Deccal'ın sıfatları da bilinmez. İlim ilimsiz olur, cehalet olur ve ona tabi olanlar daha fazla olur. Dolayısıyla insanlara Mesihud Deccal'ın sıfatını, geleceğini nasıl olacağını neler yapacağını insanlara öğrenim öğretmek gerekir önce kendimizi öğrenip daha sonra insanlara anlatmak gerekir peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem de emrettiği gibi başka bir korunma yolu ise kardeşi Kef suresinin kef suresinin ilk 11 rivayete göre ilk on başka bir rivayete göre son 10 ayetini okumak ezberlemek Dolayısıyla iki rivayet olduğuna göre baştan 10 e, ve sondan 10 e, ayetini e, ezberlemek gerekir. Zira Peygamber buyuruyor ki kim bunu yaparsa Mesih-ü Deccal'ın şerrinden e, emin olur buyuruyor. Mesih-ü Deccal'ından korunmanın başka yolu ise <gülüyor> Deccal'ın duyulduğu zaman ondan uzaklaşmaktır. Demin de zikrettiğim gibi. Duyduğun zaman gideyim bakayım değil Peygamber buyuruyor ki insanlar diyecek ki Ben onu göreyim İma Nasıl olsa onun Rabb olduğuna inanmıyorum Diyecek sonra gidip bakacak Ve onu, onu Rabb olarak kabul, kabul edecek İkna olacak Çünkü Çünkü fitnesi çok büyük Diyecek ki buluta Yağmur yağdır diyecek yağmur yağacak Yeryüzüne diyecek ki Bütün hazinelerini çıkar Diyecek hazineler çıkacak Otlara diyecek ki otlar büyü diyecek, otlar büyüyecek. Hayvanlara diyecek ki bütün hayvanlar sütünüz çok olsun diyecek, sütü çok olacak. Deccala tabi olanlar ferahlık, zenginlik içinde yaşayacaklar. Onun inkar edenler ise fakirlik içinde yaşayacak. Tabii ki bu da insanlar için büyük bir fitnedir. Bu zamanda dahi insanın dünya hırsı, para hırsı, zenginlik hırsı insanlara neler yaptırıyor? namazından alıkoyuyor, zekatından alıkoyuyor, ibadetlerinden alıkoyuyor. Kaldı ki Mesih-i Deccal çıktığı zaman harikada olaylar gösterdiği zaman insanlar ona uymaması elden olmayacak. Bundan dolayı peygamber buyuruyor ki onu gördüğünüz zaman, duyduğunuz zaman ondan ondan uzak durun buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bilindikten sonra kardeşler Deccal'ın çıkacağını inkar eden birçok insanlar varit olmuştur. Bunlar eskiden mutezile ve bu zamanda deccanın çıkacağını inkar eden bazı mutezile kafalı insanlar bulunmaktadır. Şüphesiz ki ehl-i sünnet ve cemaatin inancı Mesih-ül kesin olarak çıkan, çıkacağına iman etmektir. Zira bu konuda varit olan hadisler mütevatır derecesindendir. Tevatır olduğunu Nevevi, Kurtubi, Elbani, Sıddık Hasan Khan, El-Kunnuci, -Qun -El Ahmet Şakir gibi birçok alim e, tevatür derecesinde olduğunu e, beyan etmiştir. Bilakis, Musned İmam Ahmet'te geçen sahih bir hadisde, hadisi Ahmet Şakir, sahihler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İnnehu seyekunu ba'di kavmun yukezzibune bir recm Benden sonra öyle, öyle bir kavim çıkacak ki recmi inkar edecek. İslam'da recmi. Zina yapan, evliyken zina yapanın cezası nedir? Taşlanarak öldürülmesi. Bunu inkar edecekler. İslam'da yok diye. Daha Şefaati inkar edecekler. Şefaatin çıkacağını inkar edecekler. Daha peygamber diyor ki deccalın çıkacağını inkar edecekler. Sahih hadis. Daha az azab-ül kabir, kabir azabının olacağını inkar edecekler. Peygamber, bu sahih hadiste peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu dört şeyin inkar edileceğini beyan etmektedir. Baktığımız zaman şefaat inkar ediliyor mu? Mutezile, mutezile ve hariciler şefaat inkar ediyorlar. Çünkü onlara göre büyük günah işleyenler kafirdir. E cehenneme giren kişi asla bir daha çıkmaz. Kafir olan nasıl şefaat yok diyorlar. Daha recmi inkar ediyorlar mı? İnkar ediyorlar duyuyorsunuz. İslam'da böyle bir şey yok diyor. Ömer radıyallahu teala anhu diyor ki Bukhari'de geçen eserde diyor ki Korkuyorum ki diyor öyle insanlar çıkacak ki diyor, rejimi inkar edecekler diyor. Vallahi diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i rejimi yaptı, rejim yaptı, taşladı ve biz de ondan sonra rejim yaptık. İnsanlar korkuyorum ki bunu inkar edecek, ayette yazmıyordu. Vallahi ayette yazıyordu, Peygamber yaptı ve biz de bunu, biz de bunu yaptık diyor. Ayette vardı, sonra neshedildi lafzı. Amcak hükmü hükmü halen e, kıyamete kadar e, geçerlidir. <gülüyor> Peki bu <gülüyor> recmin, e, deccalın çıkacağını inkar edenler kimdir? Birçok bu zamandaki mutezile kafası ve Mısır'daki daha önce de bulunan Muhammed Abdu, bu adam e, mason birisi. Birçok bidatlara karşı birisi. Ancak Birçok sapıklığı da olan birisi. Ee, Mason hocasına e, kayıtlı olduğu ispat edildi. O da Mısır'da kadınların hürriyeti değil. Birçok e, fitneleri yayan birisi. Onun hocası da Cemaleddin İl Afghani. İkisi de e, Mason olduğu ispat edilmiş. Ee, Muhammed Abdu e, yani bu insanlar ve buna uyan, Muhammed Abduya uyan e, birçok insan Mesih-ü e, çıkacağını inkar etmişlerdir. <gülüyor> Başka bir grup insan var ki kardeşler, Mesih-ü çıkacağını inkar etmemişlerdir. Fakat şöyle demişlerdir, Mesih-ü e, yapacağı o harikada, harika olayları hakikati yok demişlerdir yani o işte yağmura, yağ deme, yağmur yağması bu gibi olayların peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu sadece fitnesinin büyük olacağını beyan etmek için bunları dedi yoksa hakikatte böyle bir şey yok dediler bu grup insanda İbn-i teala tabi bu konuda hata yapmıştır ve Muhammed Reşit Rida Muhammed Reşit Rida Muhammed Reşit Ridha'nın akidesi ise umumen ehli Sünnet ve Cemaat'ten fakat bu gibi konularda e, bazı büyük hataları var. İşte Deccal'ın olaylara harika değil e, cin insana giremez bu gibi mutezili bazı fikirlere e, sahip olan e, insan. Tabii ki bütün bunlar yanlışlıktır. Çünkü Peygamber'in beyan ettiği gibi bütün bunlar Hakiki olacak. İnsana öldürecek, diriltecek, yağmura yağ diyecek. Bunları diyemezsin. Sen yani bunları tevil edemezsin, yorumlayamazsın. Çünkü çok açık olan şeyler. Eğer İslam'da her yolun, yorum, her şeye yorumlanmak kalkarsan İslam'ı alt üst edersin. Yani ben sana desem ki bana su ver dersem sen su değil de sonra sen bana Su getirsem sonra ben sana desem ki ben sudan kastım ben e, elma desem ne dersin? Dersin sen kafayı mı yedin dersin değil mi? E ben nereden bileyim sen bana ne diyorsun bulmaca mı ya? benimle alay mı ediyorsun dersin. Ha İslam'da da böyle. İslam'da şu derse peygamber odur. Arap dili üzerine indirilmiştir kuran ve sünnet. Şuysa bu buysa bu. Yok sen dersen ki yok bundan kasıt şudur onda gizli bir ilim vardır onu siz anlayamazsın derse İslam ne yapmış olursun Kur'an ve sün, bilmece yapmış olursun. Tahrif etmiş olursun. Bozmuş olursun. ve Böylece İslam'ı İslam bozmuş olursun. Ondan sonra e, tabi buna ilk başlayanlar kelam ehli başladı. Allah'ın sıfatlarından kasıt budur budur. Ondan sonra başka insanlar geldi. Bütün isim ve sıfatları kabul etmediler. Sonra bir grup insan geldi işte. Dediler ki Kur'an'ın içinde gizli ilimler var. Siz onları bilemezsiniz. Kur'an'ı tahrif etmeye başladılar. Sonra başka bir grup insan geldi. Deccal yok, Mesih yok, Mehdi aleyhisselam yok, İsa aleyhisselam yok diye ondan kasıt şudur budur diye demeye başladılar. Başka bir grup insanda yarın gelir der ki kıyamette e, dirilme yoktur der. Kur'an'da geçen dirilmeden kasıt şudur der. Öbürü der ki ben peygamberim der işte. Peygamberin Allah'ın Son peygamber kastı şudur der. Böyle böyle tahrif etmeye İslam'ı tüm tüm bozulur. İslam'da böyle yok. Hakikat üzerine. Şu ne diyorsa budur. Bu ne diyorsa bu ne budur. Bilmece diye bir şey yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizi gecesi gündüz gibi bir bir şeyde bıraktı. sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamet alametlerin <gülüyor> dediğimiz gibi en büyüğü en büyüğü Mesiheddeccal başka bir alamet ise kardeşler İsa Aleyhisselam'ın inmesidir. İsa Aleyhisselam'ın inmesidir. Çünkü İsa Aleyhisselam Yahudiler İsa Aleyhisselam'ı öldürdüğünü iddia ediyorlar. Yahudiler İsa Aleyhisselam'ı öldürdüğünü iddia ediyorlar. Fakat Allahu Teala'nın de dediği gibi وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ İsa'yı öldürmediler onu asmadılar fakat başka birisi ona benzetildi başka biri ona benzetildi hakkında iki rivayet var bir rivayete göre İsa Aleyhisselam diyor ki kim benim için kim benim için fedakarlık yaparsa cennette onunla Aynı derecede olacağım. Kim bu fedakarlığı yaparım, yapar e, diye arz ediyor. Havarilerden bir tanesi ben yaparım diyor ve İsa Aleyhisselam'a benzetiliyor ve Yahudiler onu öldürüyor. İsa Aleyhisselam da göğe kaldırıyor. Başka bir rivayete ise İsa Aleyhisselam'ı aleyhine casusluk yapan bir Yahudi benzetildi ve Yahudiler onu öldürdüler. İsa'yı öldürdük diye. İki tane rivayet var. Ala hal dediğimiz gibi bilakis Allah-u Teala'nın dediği gibi İsa Aleyhisselam göğe kaldırıldı. Nasıl kaldırıldı? Onu da ancak Allah-u Teala bilir. Yahudilerin İsa Aleyhisselam'ın inmesinin bir hikmeti ise Yahudilere reddiye vermek içindir. Allahu Teala diyor ki bilakis onu öldürmediniz işte kıyamet gününe yakın yine ben, ben onu ben onu indireceğim buyuruyor e, demek istiyor hikmetinde. İsa Aleyhisselam bir rivayete göre iki sene başka bir rivayete göre kırk sene dünyada kalacaktır. Ve menaretul beyda beyaz bir minarenin üstüne inecek. Dimeşk'de bulunan e, beyaz bir minare üzerine inecek. İndiğinde iki meleğin kanadına peygamberi onun vasfını yaparken diyor ki saçı omuzlarına e, kaplayacak şekilde büyük saçlı ve sanki saçından Yeni banyo yapmış gibi saçından e, sular, su damlaları akacak. İsa Aleyhisselam menâretül beyda, o beyaz minareye, Dimeş'te bulunan beyaz minareye indiğinde bakacak ki müminler namaz kılıyor. Namaz, kamet getirilmiş, namaza duracaklar. Sonra insanlar, müminler onun indiğini görünce, diyecekler ki sen bizim için namaz kıl. O da diyecek ki Bilakis sizin için bu kamet getirildi, sizden birisi kıldırsın ve müminlerden bir kişi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden bir kişi namaz kıldıracak ve İsa aleyhisselam da ona tabi olacak. Buradan ne anlaşılıyor? İsa aleyhisselam geldiği zaman son peygamber olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatı ile hükmedecek. Peygamberin öğrettiği gibi namaz kılacak. Onun gibi oruç tutacak. Onun gibi hacca gidecek. Onun gibi umre yapacak. Yani İslam'ı bu ümmetin, peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatıyla şeriatıyla şeriatıyla hükmedecek. Komik olan Hanefilerden bazıları diyor ki İsa aleyhisselam geldiği zaman Hanefi mezhebiyle tatbik hükmedecek diyorlar. Bunu diyenler var. Bu Mehmet Said Kotku var. Mehmet Said Kotku bunu bunu diyor kitabında. Tabi bunların hepsi doğru olmayan, sapıklık olan şeydir. Bilakis o Kur'an ve sünnetle hangisi doğruysa onunla hükmedecek. Aleyhisselatü vesselam. Daha sonra namaz kıldıktan sonra mescidin caminin kapısını açmayı emredecek. Sonra Deccal İsa aleyhisselam'ı gördüğünde tuzun hadiste geçtiği gibi tuzun suda eridiği gibi eriyecek ve kaçacak. Ondan önce, ondan önce İsa aleyhisselam gelmeden önce tabii ki Deccal herkese fitneleyecek. İnsanların çoğu ona uyacak. Müminlerden bir kısmı sadece ona uymayacaklar. Allah Resulü'nün dediği gibi la tezal taifetun min ummeti hak bir taife. Bir kısım insan var ki her zaman hak üzerine olacak. Ta ki Mesihud Deccal'a kadar, kıyamete kadar. İşte o hak üzerine, hak üzerine olan taife Mesihud Deccal'ı uymayacaklar. Niye? Çünkü Kur'an ve sünnete tabi oluyorlar. Niye? Çünkü ilim talep ediyorlar. Herkese falan şöyle dedi, Allah'ım böyle dedi değil. Kafalarını onlara, beyinlerini onlara teslim etmiyorlar. Her yapacağı şeyde delil soruyorlar. Bunun İslam'da yeri var mı yok mu diye. Niye? Çünkü Kur'an ve sünnette sahabenin anladığı şekilde anlıyorlar. Benim liderim, benim e, partimin lideri şudur diye değil. Bilakis Allah Resulü'nün ashabı ne demiş? Kur'an ve sünneti nasıl anlamış? Onlar gibi anlıyorlar. İşte bu grup Mesih-ü Deccal'a uymayacak. Allahu Teala bizi onlardan eylesin. <gülüyor> <gülüyor> Ana yani, her hal İsa Mesih Hüde, o zamanda Mesih eddeccale uyan çok olduğu gibi müminler tabii ki zayıf olacaklar. Bir grup insan Mesih Yahudiler uymuş, şunlar uymuş, Arabiler uymuş, herkes uymuş. E, müminleri öldü öldürecekler ve biraz çok az mümin kalacak. İsa Aleyhisselam o zaman da işte inecek. Zayıf oldukları halde daha sonra kapı açıldıktan sonra Deccal İsa Aleyhisselam'ı görür görmez tuzun suda eridiği gibi eriyecek ve kaçacak. Ve kaçacak. Tabi Deccal Deccal'ı öldürecek olan İsa Aleyhisselam'dır. Peygamberin dediği gibi. Bundan dolayı o deminki zikrettiğim İbn-i hadisinde o diyor ya i̇bn Sayyid, peygamber diyor ya o çocuğu, Yahudi çocuğu, benim peygamber olduğuma şahitlik ediyor musun? O da diyor sen benim peygamber olduğuma şahitlik ediyor musun? Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh diyor ki, bırak ey Allah'ın Resulü öldüreyim bunu. Peygamber diyor ki eğer deccalsa diyor, gücün yetmez ona. Çünkü onu öldürecek kim? İsa aleyhisselam. Yok o değilse bırak onu diyor. Dolayısıyla peygamberin belirttiği gibi deccalı öldürecek, katledecek İsa aleyhisselam'dır. Daha sonra İsa Aleyhisselam eee Deccal'ın babul denilen Beytül Makdis'e yakın, Mescid-i Aksa'ya yakın Lud denilen bir yerde ona idrak edecek ve onu öldürecek. Kendi eee mızrak, mızrak. mızrak ile, Mızra ile kendi Mızra ile Mesihud Deccal'ı öldürecek. Ve öldürdüğünde de hadiste geçtiği gibi Kanını insanlara gösterecek. Siz Rab dediğiniz aa bu. Öldürdüm bunu. Tabii ki o zaman Yahudiler ona tabi olanlar onun Rab ol, olmadığını anlayacaklar. Fakat içişten iş geçti. Müminler onları <gülüyor> arkalarından gidip hepsini katledecekler. Hatta hadiste geçtiği gibi ne kadar ağaç varsa ne kadar taş varsa diyeci konuşacak. Diyecek ki ey mümin arkamda Yahudi var. Çünkü onlara en fazla tabi olanlar Yahudiler. Deccalı arkamda yahudi var gel bunu öldür gel bunu öldür değil ağaç ve taşlar konuşacak peygamber diyor ki ancak garkat ağacı o konuşmayacak çünkü o yahudilerin yahudilerin ağacı bundan dolayı İsrail'de bu garkat ağacı ağacının çok diktiklerini yani birçok filistinli bunu diyorlar garkat ağacı o nevi tür ağacını çok diktiklerini diyorlar <gülüyor> Peki İsa Aleyhisselam'ın inmesinde hikmet nedir? İsa Aleyhisselam'ın inmesinde hikmetin en büyüğü ise Yahudilerin yalancı olduğunu Allahu Teala beyan etmesidir. Çünkü demin dediğim gibi Yahudiler İsa Aleyhisselam öldürdüğünü idder diyorlar. Allahü Teala bunların yalancı olduğunu ispatlamak için insanlara göstermek için İsa Aleyhisselamı indirecek ve e, İsa Aleyhisselam da Deccal'ı öldürecek. Allah Teala ayetinde buyuruyor ki: "Ve min ehli'l-kitab illâ li Ehli kitaptan ne kadar insan varsa İsa Aleyhisselam'a inanacak. Ebu Hureyre bak. Ne kadar kitap varsa İsa Aleyhisselam'a inanacak. Şimdi sen bu ayeti kendi kafana göre, hevana göre şey dersen diyeceksin ki bak Yahudiler demek ki ehli kitap inanıyor. Demek ki ehli kitap Hristiyanlar da Müslüman cennete girecek diyeceksin. Öyle kendi zahirini alırsan. Yok sahabenin anladığı şekilde anlamaya kalkarsan sahabeden Ebu Hureyre radiyallahu teala anhu diyor ki Bukharda geçen hadisde olduğu gibi Ebu Hureyre diyor ki işte bu kıyameti yakın olan zamanda. İsa aleyhisselam ineceği zaman. Ehli kitap ona iman edecekler. Fakat imanları kabul olunacak mı? Olmayacak. Çünkü güneş batıdan, batıdan doğduğu zaman imanları kabul olunmuyor. İmanları kabul olunmayacak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ala kulli hal kardeşler İsa aleyhisselamın ineceğini inkar eden olduğu gibi yine İsa Aleyhisselam'ın ineceğini inkar eden e, insanlar olmuştur. Bunlardan <gülüyor> Muhammed Abduh gibi bazı mutezile kafalı insanlar gibi bu ise şüphesiz ki hatadır. Çünkü İsa Aleyhisselam'ın ineceği hakkındaki hadisler de mütevatir derecesindedir. Mütevatir olduğunu İbnü i Cerir-i Taberi, i̇bn Kethir, Sıddiq Hasan Khan-i Kullucu, Ahmet Şakir ve Albani gibi muhaddisler, alimler, alimler beyan etmiştir. Bu hadislerin mutawatir olduğuna dair. Alakül hal burada ufak bir ara verelim. aradan sonra ...inşallah teala devam edelim. Hocam. Bu koru,